düşündüğümüzde gerçekten böyle bir tarikat ehli ve grup bulduğunuz zaman oraya girme konusunda yine benim okuduğum ayet-i göre yani farzdır. Niye? Çünkü ortada kalıp da belirli bir yere girmediğin zamanlar seni tehlike, büyük tehlikeler gelişi güzel buralardan bilgi toplayalım, hiç okullara gitmeyelim ondan sonra da çok büyük alim olduğumuzu düşünelim Başka örneklerle kendimizi hiç kıyaslamayalım. Bunlar bize küçültücü şeylerdir. Bize bir şey kazandırmaz. Bu açıdan tarikatların da hizmet sahası söz konusudur. Ama tarikatlarda şu olmaması lazım. En doğru benim efendim. Diğerlerin hepsi cehenneme gidecek. Benim de yetiştiğim bir grupta bu zihniye çok galipti. Hele bir sürü nakşilerde çok üstünlük payesi veriliyor. Ya bunlar verilirken de diğer tarikatların hepsinin şeytani yoldaymış gibi bir algı operasyonu içerisinde veriliyor. Öbürleri cahil ve böyle olması gerektiğini düşünüyor. Elhamdülillah ben buraya girdim, paçayı kurtardım. Diğerleri hepsi şeytani yolda. Eh vah sen niye işte girmedin falan. Bu şekilde bakış açısı yanlış. Bunları tenkit edelim. Ee, hani Allah'a giden yol çoktur. Ama burada yol, maksat, sebeptir. Buradaki amaç, bunu Necip Fazıl kısa kürek anlatır amaç şudur yani tekvini sıfatlar da Allah'a götürür bizi kelam sıfatları da Allah'a götürür Allah'ın esması da bizi Allah'a götürür yeter ki sen gidecek ol her bir sebep bizim için Allah'a götüren bir yoldur ama bu manada sebep manasında bir ifadedir ikincisi esas yolsa sırat-ı müstakim dinimizdir şeriattır ve şeriatın özünü ihlaslı yapmaktır Şeriatın dışında bir yol şeytana çıkar. Kur'an'ın dışındaki bir kitap edinmek hele hele bu devirde hepsi şeytana çıkar. Bu açıdan düşünerek e, söylenmiş sözlerin tabi cahil insanlar yanlış anlar yanlış vehimlere kapılır. Dolayısıyla buradan hareketli e, tenkitleri hak eder. Ve biz de ben de öyle birisi yanımda dediği zaman sürekli bunun üzerine duruyorum. Mesela bir keramet var. Kerameti veliyem nispeten büyütmüş olmak birilerinin de onu ilahlaştırdığı e, düşüncesine fırsat verdiği için bu şekilde anlatım tarzlarını tenkit ediyorum böyle keramet bu şekilde bakılmaz yanlıştır keramet Allah'ın kerametidir velakat kerem ne beni Ademe biz Ademi e, evlatlarını çocuklarını mükerrem yarattık. Onlara bir sürü e, es-salamuzu billahi el-yemve leküm díneküm ve etmemtu aleyküm nimetin, ve razîtur leküm lîslamı dinen hem e, ikram ve e, nimetlerin verilişi itibariyle verilen her bir nimet büyük bir keramettir. Takvasıyla, konuşmasıyla, davranışıyla bunlar Allah'ın bize verdiği kerametlerdir. Efendim bu açıdan ee, sürekli bu konu üzerine çok titiz olduğumu e, hocu efendiler diğer arkadaşlar bilirler. E, tabii sürekli bir şeyi tenkit etmek de doğru değil. Doğru örnekleri göstermek lazım. Bu açıdan ben devletimizde hocu efendilerde beklediğim şu: Sizler iyi örneğini göster. Elbette tenkitte kalmayın. Sizler bizler daha iyi örneğini e, doğru olan örneklerden üzerinden hareketle konuşmak lazım. Hani fazla tepkisel e, efendim davranış ya da sözler zaman zaman e, tamamen şu olduğu vehmini uyarıyor. O zaman ne yapacağız? Doğru olan örnekler şöyle şöyledir diye sık bunun üzerinden, doğrular üzerinden e, mesajımızı gönderme yapmamız bugün daha iyi oldu. Bence çok açık örnekler verdi Hocaefendi. E, bu manada tamamen kabul, e, kabul ettiğim bir tenkit bakış açısıydı, çok güzel. Şimdi tarikat mensubu birçok arkadaşım bir yol tutmadan gidişatın eksik olduğunu vurguluyor. Bu manada yani az önceki anlattığım şekilde e, yani tarikat, tarikat. Tarikat var, tarikat var. Tarikat var, oraya kendini uydurursun. Orada da eğer ehil değilse e, başındaki kişi bu işin dine uymadığı konusunda güvenilir biri değilse Efendim, sürekli hocalarla, din adamlarıyla savaş halindeyse Artık vay haline Ama tarikat var Başında bu işi bilen, dini bilen, imanı bilen İslam şuurunda Müslümanların birlik, beraberlik söz konusu olduğu zaman Hemen e, orada bulunan Onları seven, bütün Müslümanları seven e, Şeklinde bir anlayış, bilgi e, Ya da bilge insan dediğimiz irfan sahibi insanlar ise Orada elhamdülillah güzel bir şey Şimdi tarikatlara girme konusunda e, biz tarikat kelimesi yani şimdikiden, şimdiki var olandan hareketle söyleyecek olursak, hayır girmen şart değil. Onsuz da mümkündür. Ama bizi o, o açıdan değil de sıfatlar, özellikler açısından bakarsan girmen şarttır. Niye? Çünkü tarikatlar e, bütün Hocaefendilerin e, anlattığı şekilde emri bil maruf, nehi anil münker vazifesini yerine getiriyorsan, her Müslümanın bu vazifesini yerine getirmesi farzdır. İki, hafız yetiştiriyorsa, o zaman hafızların yetiştirilmesi farz-ı kifayedir. Hoca yetiştiriyorsa, dolayısıyla oradaki tarikatın özelliğinin ne olduğuyla ilgili söz konusudur. Bu konuda da e, bir ayet-i kerime, Süreyi Lokman'daki, ayet-i de e, Hazreti Lokman'ın o evladına vasiyeti arasında dokuzuncu ya da onuncusu budur. Kendine bir dost edin, yani dost dediğim dediğim yani bir arkadaş edin ki o seni bana getirsin diyor. Hani aracısız Allah, Öyle diyeyim. Orada ne diyor ayet kelimesinde? Eee fettebiy sebilen en a'be Burada ikinci bir emir. Yani hemen sen benim yoluma gir. Birçok yerde var. İhtina sıratal mustaqime gibi. Ama burada da ne diyor? benim yolumu bulmuş, onun tecrübesinden istifade edeceğim birilerinde de aradan çek, çıkarma. Çünkü onun sana faydası olur. İnsanın sebebe ihtiyacı var. Bu dünya öyle bir dünya. Yani dünyanın gerçeklerine e, aykırı bir emir olmaz. Allah'ın emirleri dünyanın e, te, sebep ve tevessüllerine uygun şartlar altında bize emir gelmiştir. İnsanın teklifi malaya yutak diye bir e, sınırı vardır. Bu açıdan yani i̇nsan insanla model alarak bazı şeyin nasıl olduğunu daha iyi kavrar. Bir örnek, başka bir örnek mesela, hacca gidiyorsun. Bu konu az bir işleyeyim de. Hacca gidiyorsun, hacca gideceksin ama önceden kitapta gördün. Buna rağmen hiçbir model görmedin. Ve hiçbir giden insanı görmedin. Şimdi kolay daha filmler çıktı, videolar çıktı, şunlar çıktı, bunların çıktı. Kolayca. Biraz daha kolay. Ben ilk gittiğimde gerçekten çok şaşırdım. Yani kimse bir şey olmadı. Bunca kitaplarda okudum, okuttum falan. E, fıkıh kitaplarına ama buna rağmen çok zorlandır. Hele hiç bilmeyen insan tek başına ben hacca giderim demiş olması ya muhakkak büyük bir e, ihsar kanunlarına yani kurban gerektiren cezalara çarpılmadan kurtulamaz. Belki de tekrar iade etmesi gereken hatalar da yapabilir ya. Bu haçta böyleyse dinin bütün emirlerinde de elbette bir hocaya ihtiyaç var. Bir eğiticiye ihtiyaç var. Ama bu Burada tabii ki şu tenkit hakkını siz sahipsiniz. Acaba öyle tarikat var mı? Öyle tarikat işte şimdiki var olan tarikatlarına hareketle tenkit edebilirsiniz. Biz ideal olandan hareketle bunu söylüyoruz. İdeal olanı budur. Ee, benim beklentim tarikatlarına her gün fıkıh dersi vermeleri, hadis dersi vermeleri, İslami ahlak dersleri vermeleri, birçok şeyler hazırladıktan sonra tasavvuf dersleri verildi. Yani ihlasın boyutları yüksek e, seviyeleri, tevhidin boyutları yüksek seviyeleri, esma Hüsna ve onunla ilgili tecelliler ve seni ve Bunlardan önce onunla, bunlardan önce önce başka türlü, önce bir fıkıhta ya kelam dersi görmesi lazım, tefsir dersi görmesi lazım, hadis dersi görmesi, birçok şeyler. Bunun yanında da azar azar, azar azar, azar azar diye gidersem. Öyle diye varı varmaz adamın dünyadan hiçbir şey haberi yok, din öğrenmek için gidiyor orada. 32 fazla dahi bilmeyen insanın Direkt Cubba'dan sanki yepyeni bir dinmiş gibi, farklı bir şeymiş gibi algılıyor. Ondan sonra o cümleleri getiriyor. Demek ki etrafa bunu yaymam lazım diye. bir anlatıyor. O zaman bütün insanlar ya bu adam diyor başka bir dine <gülüyor> sahip olmuş. Bizim bildiğimiz ne 32 farzın bilgileri ne 54 farzın bilgileri şundan buna değil. Tamamen farklı bir anlayışla çıkıp geliyor. O zaman da bu cefendiler tabii ki uyarması gerekiyor. Bizler uyarıyoruz. Ondan sonra bu bilgilerle hiçbir yere varılmaz. Ee, sır alemindeki, mana alemindeki ya da ilham, vahiy gibi e, farklı boyutların ne olduğu, ne olmadığı rüya ile yorumlu ayet hükmünde değerlendiriyor. Efendim ilham ile ilgili yorumları yine vahiymiş gibi değerlendiriyor. Veyahut da hiçbir kimsenin söylemedi belki uyduruk bir hadis rivayeti orada birisi cahilin birisi söylüyor. Onu getiriyor. Her tarafta çok sağlam, mütevatır bir hadismiş gibi. Burada da Hoca Efendi'ler orada burada kimle görüşüyorsa onlar da tenkit edince bu defa hoca e, ya böyle olur mu olmaz mı derken oradaki o sağladığı güzel temiz havayı korumak için ya bu hoca işte kafirdir veya falan hoca şey oldu. O zaman başlıyor. Evet bunlar nedir? Ee, yanlış e, metottur. Yanlış şeylerdir. Bu yanlışları çok büyütmeye lüzum yok. Efendim. Bunları evet büyüteceğiz. Çok büyütme derken bunlar üzerinde Müslümanlar üzerinde büyük bir tefrikadan bahsetmiyoruz. Bir cehalet kötü örnektir. Bu kötü örnekleri söyleyeceğiz, geçeceğiz. Biz doğru örneklerden Müslümanların renginin bozulmamasına, aşkının, muhabbetinin sevgisinin, birlik beraberliğinin çoğalmasına gayret gösterirse benim düşünceme göre daha doğrusu budur. Efendim tasavvuf konusunda mutmain olmuyorum. Hocam tasavvuf şart mıdır? Tasavvuf ile haram iyi olmuyor ama genellikle dayatmalar da bu yönde olmuyor değil. Tasavvuf arama, e, haram mı? Evet. evet hocam, sözü bu şekilde... Şimdi hocam, ben tasavvufi konularda... Hani, ettim. Ama nedense bu konuda hiçbir zaman müthman olamıyorum. Yani kendimi veremiyorum. Ve tasavvufum çok da gerekli olmadığını düşünüyorum. Bu benim sadece bakış açım. Belki ters gelebilir ya da gelmeyebilir, bilemiyorum tarikat mesela e, mensup olan arkadaşımla konuştuğum zaman ya ben herhangi bir tarikata mensup olmadan bu yolda ilerleyebilirim dediğim zaman hayır diyor bana. İşte bu yolda giderken tökezememen için ya da gittiğin zaman, tökezlediğin zaman senin elinden daha rahat bir şekilde tutup kaldırabilecek Şişt. bilmen için bir lideri ihtiyacın var diyor. Lider de deneyim. Bu yolda seni ihya edebilecek bir e, nasıl diyeyim? Kurtarıcıya ihtiyacın var. Şimdi ben bakıyorum mesela. Evet. Şimdi bu, bak. Evet, Şimdi bakıyorum hocam mesela hani rabıta diyorlar, tövbe diyorlar, şu diyorlar bu diyorlar. Bu ritüeller bana daha çok tasavvufi geliyor. Yani hani İslam kaydelerinin arasında olmazsa olmazlar değil. Tasavvufi açıdan ki o ritüelleri kullanarak hani bir şekilde Allah'ın yolunda ilerlem ama ben bu konuda mütman olamadığım için tasavvufla yani aram iyi olmadığı için tarikatlarla alakalı bakış açının çok netlik kazanamıyor maalesef. O yüzden hep uzak durmayı seçiyorum. Acaba diyorum yanlış olan ben miyim? Yoksa ciddi anlamda ortada yanlış olan veriler var da ondan dolayı mı böyleyim? Şimdi şöyle bak, ee, senin kendinle ilgili analizin e, ne odur şu anki durumun o. Ama buradan hareketle doğru yanlış seçmek yanlış. İşte ben böyleyim öylese böyledir. Yarın başka türlü başka fikir var buradan hareketle doğruyu bulduğunu düşünürsen bu yanlış olur. öyle Öyleyse ne yapacaksın? Araştırırsın. Mesela Kur'an'a bakarsın, ayetlere bakarsın, hadislere bakarsın, o hocaya olmadı, o hocaya olmadı, o hocaya ve farklı hocaları dinlersin. Dinledikten sonra da e, yavaş yavaş e, ille de tarikata girmen manasında demiyorum. Ondan sonra geliştikçe fikirler, kararın daha sağlam olur. Bu açıdan ben çok ...arkadaşlardan duydum. Ee, zehir zembele karşı gelen arkadaşlar... ...sonra benim hiç ummadığım tarikatlara girdiler. Ama sen de böyle olsun için demiyorum. Yani bugünlük genç yaşta... ...efendim e, bazı bilgiler, sınırlı bilgilerle... ...ya da yargılarla hareket eden arkadaşların... E, ...bir ara, bir yerde babam rahmetli... ...bu milliyetçi olan grubun içerisinde imamdı. Ben de oraya ilk Türkiye'den geldiğini yanına geldim. Böyle bir müddet... O zamanlar böyle aşırı tarikat düşmanı olan arkadaşı. Daha sonra e, Türkiye'nin doğusunda kaynağı olan, merkeze olan bir tarikata girdi. Ondan sonra gelip anlatmaya başladı ki çok aşırı fikirler anlatıyor. Bu kişi aynı zamanda çok karşı gelen bir insan. Çok da böyle e, aşırı şeyler söylüyordu. Aynı aşırı bu defa orada kaynak olarak nasıl bulduysa buldu ve devam ediyor. Ama aşırı yüklenmeler yine devam ediyor. Demek ki e, bu şekilde kesin ifadeler yerine çok yavaş yavaş araştırmak. Benim e, bilgim, bildiğim kadarıyla şunu söyleyeyim. E, i̇nsanların e, yaratılışından farklılık arz eden bazı durumlar vardır. Bu bazen e, aklın önüne geçer. Mesela kimisi e, ortama göre fikir değiştirir. Kimisi ortamın e, reaksiyonuna göre fikir değiştirir. Kimisi de sevgi ve muhabbetin bulunduğu yere göre kendisini adaptasyon kolayca yapar. Bunlar besleyici fikrin ana temelleridir. de i̇şte bir fikir oluşurken kimlerle beraber dolaştığını ise onunla ilgili o materyaller oradan insana bilerek ya da bilmeyerek geçiyor. Sonra bakıyorsun ki kendini birden onların içerisinde olduğunu düşünüyorsun. Uzun bir müddet bu ortamda da bazı odalara ben gittim. Önceden çok böyle mezhebi inkar eden tarikata müşrik diye bakan arkadaşlar. Benimle konuşa konuşa ben de onunla konuşa konuşa her birimiz bazı yer değiştirmelere, söz e, farklı konuşmalara, farklı mecralara doğru değişim gö gösteriyoruz. İnsan böyle bir varlıktır. Buyurun. Herhalde elini mi kaldırdın? Yok hocam elimi kaldırmadım. Bu soruyu daha soramayacaksınız. Mesleğini çok ediniz motorcu. Umarım sesim geliyor. Evet. Sesin gelmiyor. Ee, hocam o zaman çıkış yapayım tekrar gireyim. Hayır şu an geldi. Şu an geldi. Tamam. Hocam diyecektim mesneviyi okudunuz mu? Yani mesneviyi. Tüm bitirmedim biraz okudum. Peki yani okuduğunuz zaman sizin kafanızda da ya da kalbinizde de acaba hiç hiçbir soru oluştu mu? Yani. yani nasıl diyeyim öyle bir ışıklar çaktı mı? Şimdi bak mesnevinin hakkında ee, ya da okumadan önce önce kelam okumanız lazım kelam ilmi okumamış bir insanın meslevi okuduğu durumda iki şeyden iki aşırı uçtan birine düşer birisi e, vahiy gibi düşünür ikilisi e, yazı ses yankı yapıyor herhalde de oradaki var olan şeylerin vahiye uyup uymadığıyla ilgili problem olduğu içinde ikisinden birisini reddetmeye e, ile karşı karşıya kalır bunun kaynağı da önce kişi bunu oradaki yorumları yapabilecek, kendisini yorumun nereden durması gerekiyor, nerede durmaması gerekiyor şeklinde bir frenleyen freni yok. O da nedir? Kelamdır. Kelam dersi iyi sağlam olmayan, görmemiş bir insan, yani ilmi tevhidle ilgili bilgisi olmayan insan, sandal ile freni olmayan arabayla hızlı gitmeye benzer. Bu açıdan önce kelam dersi okuyacak, ondan sonra mesnevi okuduğu zaman onun anlamını anlamak için de istilahat, lingüistik dediğimiz, onun ne manaya geldiği ile ilgili çerçeveli bir ifade olduğunu çok iyi bilecek. Yani oradaki söylenen şeyler, mesela hadis ilminde müttefeğun aleyh diye bir ifade vardır fıkıh okumuş, hadis ilmini okumamış kişi burada müttefekun aleyhi farklı anlar. Bir kelimedir. Ama müttefekun aleyhi fıkıh ilminde e, İmam-ı Azam'la İmam-ı Şafi'nin ve bir de İmam-ı katarsak üçünün ittifakı ile verilen bir karar manasına gelir. Ama hadis ilminde müttefekun aleyhi aynı kelimedir. Aynı mana değildir. O zaman ne manayadır? Bak şimdi anlatayım. Hadis ilminde eee bir genel anlamda müttefekun aleyhtir iki tane muhaddisin kitabına bunu almış olmasıdır derecelendirirken de derecelendirme konusunda da efendim ravilerin isimlerinin birbirine benzemiş olmasıdır bak farklı manaya geldi onun için bir kelime aynı kullanım ama farklı anlam yüklendiği için bunu bilmezseniz siz tenkit edersiniz şirk zannedersiniz ve bunu da haklı olursunuz. Siz de haklısınız ama orada haksız olduğunuz bir taraf var. O, o tasavvuftaki kullanılan lingüistiği, istilahatı bilmiyorsunuz. Burada haksız oluyorsunuz. Haklı olduğunuz yerde haksız çıkmak istemiyorsanız tasavvuf kitaplarını okumadan önce önce iyi bir kelam dersi görmek lazım. Şimdi ben onu diyecektim Olmaz abi size daha doğrusu şöyle bir şey. Hüsamettin Çelebi'nin mesela kalemi aldığı, aldığı söyleniyor. Mesnevi'yi. Ama hocam öyle bir şey evet. ki bu kitabı alıp bir aile ortamında okuyamıyorsunuz. Yani ben o kitabı alıp babamın yanında okuyamam. Okuduğum şeyler daha çok gizli işte bir koltuğa uzanırım. Kitabın ön yüzünü mesela kapatırım. Bir babamın okuyamayacağı şekilde anlamayacağı şekilde kendi başıma okumaya çalıştım. Ama içerisinde o kadar garip betimlemeler var ki. Kimya Hatun'la mesela Şems-i Tebriz'in bir mevzusu var. Mevlana'nın ağzından anlatılıyor şekilde. Anlattığı zaman oradaki Şemsi Tebriz'in Mevlana'ya kullandığı bir kelime var. İşte diyor ki Allah sevdiği kullarına diyor, işte sevdiği kişilerin sıfatlarına görünebilir. Şimdi düşünüyorsunuz ve haşa diyorsunuz hani Yüce Allah niçin böyle bir sıfata girme, e, hani niçin girsin ki diyorsunuz. Yani düşünün Kimya Hatun'un kılığına gelecek Yüce Allah Allahu Teala ve çadırın içerisinde Şemsi Tebriz ile muhatap olacak. Ve buna da şahitlik eden kişi de Mevlana'nın kendisi. Hikayenin bütününü anlatmayacağım çünkü anlatamam zaten. Onun dışında hocam farklı e, Olmaz Bey'in de yazmış olduğu, evet kabak meselesi vardır. Onun dışında mesela Tanrı'nın, e, Allah'ın daha doğrusu, e, Beyazıt Bestami'nin mesela kılına girmesi vardır. Yahu bunları hocam okuyunca ben e, diyorum ki yani böyle bir şey olamaz. Yani bu nasıl bir kitap diyor? Yani bu, bu, bölüm, bu bölümlerle ilgili bir şey söyleyeyim. Bu bölümlerin yani mesnevin de sonradan girip girmediği ile ilgili şüphem var. İkincisi e, elbette e, mesnevinin ya da Hazretleri'nin şu sözü var. Dikkat buyurun. Ne ki benim yazdıklarımda da Kur'an-ı hadise uymayan bir şey varsa o, o benden ben ondan uzağım. Yani e, kimin tarafından nasıl ne şekilde oraya ilave ettiği konusu muamma. Ama biz bu süzgeci o kişinin kendi ifadesini alarak e, bize efendim e, Müslüman olarak böyle bir hak düşüyor. Yani bizim vazifemiz onun e, neki bilgim varsa hepsini Muhammed Mustafa'ya medyunun ve benim sözlerimde Kur'an'a hadisi aykırılık görürseniz ben ondan bir zarım o benden bir zarım diyen birisinin bu örneklerdekini biz ona layık görmemiz yanlış olur, suizan olur. Ama kitapta bu var, maalesef tenkit edeceğiz. Bu hak bize doğar, tenkit ederiz. Ama not düşecek. Yani bunu kendisi yazdıysa, söylediyse diye de ilave etmek lazım. İnsan hakkı girmesin diye. Evet, evet, maalesef bulunuyor. Şimdi, ee, bir, bu. İkincisi, evet, maalesef bu tenkiti yapalım yani, yapın. Ama buradan hareketle bütün mesneviye red manasında yanlış olur. E, bu şekilde yaklaşan e, mesela ah buyur. Tabii ki ben benzetme bunu yapmıyorum ama e, tarz, e, şekil olarak çok benziyor. Mesela süreyi nebeyi okumayın namazlarınız olmaz diyen alimler de var. Alim demeyelim artık onlara. Yani bence zındıktır bunu diyenler. Orada çünkü kadınların tombul memelerinden bahsediyor. Ee, bu şekilde bir ifade cennetteki hürilerden bahsediyor. Böyle yaklaşırsanız yanlış olur. Birilerde kafirlerde bunu söyler. Yani namazda e, sabah namazda e, Süreyni Nebi okuyoruz. Başka yerde başka ayetleri okuyoruz. O zaman kalkar o da olur o da sana. Yani bu mantıkla yaklaşmak yanlış. Kur'an'ın bir bütünlüğünü yargılamak içinden yani bunlar yanlış olur. Onun için biz eee verilmesi gereken değer bakımından bir bütünü değerlendirebilecek gen, e, kapasiteye sahip olmamız lazım. Bu ümmetin bir noktadan bütün dünya e, kapkara görmesi yazık olur. mes, birçok kitap okuyoruz. Avrupalıların kitabını okuyoruz. Ama tabii ki onlar gevur olduğu için ve Müslüman olmadığı için daha böyle geniş sahadan bakıyoruz. Ama Müslüman. Niye böyle bakıyoruz? Çünkü Müslümanların çoğu onu çok büyük bir şey diye kabul ediyor. veya da Konya'yı ziyaret etti mi haç yapmış gibi falan kabul ediyor. Bunlar yanlıştır. Bunları tenkit edeceğiz. Ama tenkidin boyutlarında. Az önce Hoca Efendi tenkit yaparken ben çok hoşuma gitti. Çünkü güzel örneklerini de gösterdi. Güzel örnekler evet. Mesela çok yönlü güzel örneklerde var. İkincisi e, vehim e, ile ilham arasında fark var. Vehim alelade herkesin aklına gelen şeylerdir. Ama uzun bir müddet toplumun o devrin alimleri efendim e, ve daha sonraki gelen birçok alimler onun devrinde yaşayan insanlar Mevlana hakkında çok güzel şeyler söylerken e, onun hayatındaki birçok sözlerinde de benim az önce aktardığım yani benim e, kitabımda Allah'ın Kur'an'ına dinine efendim sığmayan e, uymayan bir şey görürseniz o benden bir zar ben ondan bir zarım şeklinde uzağım veyahut da şikayetçiyim manasında anlarsa. E, o zaman onun niyetinin ne olduğu ortaya çıkıyor. Biz o zaman tenkit yaparken bu ölçüler içerisinde tenkit yapacağız. Buna da hakkımız var. Evet. Ha yanlış işte. Mesela bence bu yanlış. Evet. O zaman ona göre, ona göre okuyacağız. E, o bölümlerle ilgili farklı düşündüğümüzü e, burada söylüyoruz ama e, tasavvuf veyahut tarikat denince hatasız masum gözüyle bakmak şeyi inancında vardı bizde yok her tarikat mensubu şeyh de olsa muha, e, halife de olsa efendim çavuş da olsa ne olursa olsun her birinin hatasını söyleme hakkımız vardır ne zamana kadar o tarikatı girene kadar tarikatta yol alırken e, ne yapacağız o zaman onun da usul ve adamı var yani bir kardeşlik hukuku vardır. Ona göre dikkat ederek söyleyeceksin. Mesela az önce Potifar'la benim herhangi bir tarikat ilişkim yok. Burada gayet sert sert tenkitler de bana yapabilir. Ama yıllar beraber oluyorsun. Ona bir yukarıdan aşağı kafasına balyoz indirir gibi tarzda e, efendim, tenkit etmek yerine onun da usul ve adabına uygun şekilde. Mesela Efendimiz ve selleme, nasıl sahabet tenkit etmişti? Haşa tenkit demeyelim buna. Yani ya Resulullah bu söylediğim e, şey midir? Yani ayet midir? Onlar diyor ki hayır ayet değil. O zaman bu konuda şöyle doğ daha doğrusudur dediğin zaman bakıyor. De, evet siz bu konuda dünya işi bunları daha iyi biliyorsunuz. Bu güzel örnek. Böyle örneklerde efendim bulunduğun tarikat içerisinde de yanlışlar varsa söylersin. Bir söyler iki sorular üç törler, olmadı gidersin başka tarikat. Efendim tarikatta terk edince, başka tarikata girince, efendim e, dinden çıkmış değilsin. Böyle bir şey yok. O zaman böyle düşünen adam e, tamamen o, o tarikatı din diye kabul eder ve dinden çıkmış olur. Yanlıştır. Maalesef e, bir sürü Yahudi e, tarzı, Yahudilerde de bu vardı, e, tarikatlarda da etkilenme var. Çoğu bu şekilde anlıyorum maalesef. E, bunu da ben üzülerek söylüyorum hatta anlaşamadığımız arkadaşlar, ben şahsen diyorum ki kardeşim diğer yollar var, istersen oraya git. Bizimle aramızda artık alışverişim bitmiştir. Allah yolunu açık eylesin. Güzel bir şekilde duayla göndeririz. Mesela mesnevi okumak yerine, hayır ben mesnevi okuyun diyorum. Ama mesnevinin o bölümlerini okumazsınız. Gidersiniz. Mesnevi geniş kültürü olan, geniş kültür derken gerçekten okuma kabiliyetinizi Yorumlama analiz kabiliyetinizi e, <gülüyor> oraya okuman ya oraya okuma başka yerler okuyun. E, yorumlayamadığınız yere yorum açık ya da yorumla ne kastediliyorla ilgili bölümü felsefe okudunuz mu? Ha, dur bir dakika dur. Ha tam yakalandı. Perros zat, zat fruk mu? Evet. Felsefe okuduysanız e, evet o zaman işte ha felsefenizi genişletir. Yani eğer mesnevi okunmadıysanız Müslüman içerisinde, Müslüman toplumu içerisinde felsefeyi de geliştiremezsiniz. Felsefe lazım mı değil mi? Ayrıca tartışırız. Ama felsefi yorumları geliştirmek, analiz gücünüzü geliştirmek istiyorsanız tenkit etmenize rağmen bir mesnevi okumanız lazım. Yine okuyun ama yine e, ha ya bu çok büyük bir olaydır. Çoğu insanlar e, günlük ayet ve hadisleri okuduğu halde onunla ilgili yorumda sürekli ezber tekrarlar. Bu bizi e, hani eskiden derler benim oğlum bina okur döner döner yine okunur. Ben ilk başladığımda bir e, Kur'an okuyan bir arkadaş vardı. Ben onu zannederim ki ah şunun kadar bir Kur'an okusaydım diye. Sonra gel oldu git oldu ama her defasında hocadan sopa yemeden <gülüyor> Kur'an sayfasını bitiremezdi. Ben ne bileyim hocam, onu böyle... E, Buyur. Tolstoy işte ya da Göte okudunuz mu? Efendim? Göte, evet. Tolstoy ve Göte okudunuz mu? Şimdi hocam ben bu insanları okuduğum zaman, ikisinin de kitaplarını örnek veriyorum. Tolstoy'un insan neydi yaşar? İçinde mesela Ivan hikayesi vardır ki, okuduğunuz zaman ağzınız yani böyle dimanıza çok değişik bir tad bırakır. Sonuçta bu adam Müslüman değil. Müslüman olmayan bir adamın kitabını okuyorsunuz ve diyorsunuz ki Müslüman fıtratlı, hani Adi bin Hatem gibi. Yani yazdığı evet. şeyler e, anlatmaya çalıştığı şeyler verdiği mesaj içeriğiyle diyorsunuz ki Müslüman olmasa da Müslüman fıtratlı bu adam. Evet. Okuduğunuz zaman bir şey size katıyor ama hocam ben Mesnevi okumaya çalıştığım Mesela, zaman Bir dakika şey ama... bir, şey, bir şey söyleyeyim. Bir dakika. O Göte'nin e, yatarken ve başucundan eksik etmediği bir kitabı var. E, onu okudun mu? O e, Şirazi'nin, Hafız Şirazi'nin eee Evet ha başvucu kitabı değil mi Yani o kültürün neden bize yabancı değil onun anladığı şekilde neden bize yabancı değil Çünkü İran'dan veya da Müslümanların kültüründen yetişmiş birisi onun için kendi zamanında dışlanmış Evet Evet buyur şimdi okuduğum zaman insanlığı yaşarken yaşaş okumanız tavsiye ediyorum okumayanlar varsa lezzet alıyorsunuz. Evet diyorsunuz. Müslüman değil bu adam ama anlattığı şeyler Müslüman sıfraklı. Müslümanın olması gerektiği durumlardan izah Evet, mütmayen oluyorsunuz. Kapatıyorsunuz kitabı, düşünmeye başlıyorsunuz. Geza onun dışında birçok filozof okurken de mesela, hani düşüncelerini ödelerken ya da ödelemeye çalışırken, e, yanlış ya da doğru arasındaki o ince kıstas vardır, ince çizgi. Onun ayrımını çok iyi yapabiliyorsunuz. Çünkü en nihayetinde ben Müslümanım. Müslüman olduğum için de yanlışla doğruyu o babda ayırabiliyorum. Çünkü okuduğum yaptığım şey felsefe. Ama söz konusu mesnevi olduğu zaman benim burada aklı melekelerim maalesef çalışmıyor, duruyor yani. Durduğu nokta ise olmaz beyin az önceki yazdığı şeylerden ibarettir. Bir kitabın içerisinde hem tenkit hem onaylayacağınız durumlar yani hikayeler olduğu zaman ben o kitabı kapatıp oturmak zorunda kalıyorum hocam. Çünkü beni ikna edici bir özelliği kalmıyor. Ya ben bir kitap açıyorum, içinde hem tenkit ettiğim şeyler var ki bu adam belki Müslüman olmasaydı amenna, anlayabilirdim. Derdim ki bu adam Müslüman değil ama derdim Müslüman fıtratlı olmaya çalışan bir adam. Belki anlayabilirdim ama Müslüman olan bir adamın kitabının içerisinde hem onu tenkit edebileceğim ki, tenkit edilebilecek hikayeler sayısı çok fazla hem içinden de lezzet alabileceğim şeyler olunca ben ikisinin arasında kalıyorum. Evet akılda olmayan şeyleri akla getiriyor. Ve böyle olunca diyorum ki tasavvuf diyorum. İslam'a acaba e, ne gibi bir hizmet sağlıyor? Katkısı nedir? Katkısı eğer buysa yok ben anlayayım diyorsunuz ve kapatıp kalkıyorsunuz kapağını kitabın. Ha eğer buysa diyorsunuz bu sefer kendinizi tamamıyla tasavvufa adapte etmiş oluyorsunuz. Radikallikten çok uzak kalıyorsunuz. ılımlı İslam dedikleri şey var ya o unsur var ya gün yüzüne çıkıyor ve kendinizi birden sevgi kelebeği, sevgi pıtırcı bu sefer sürekli tenkit etmeniz gereken şeylerde bile insani yani insani bir yaklaşım tarzıyla gitmeye çalışıyorsunuz. Bunu Semre'nin yaptığı gibi. Mülşim Bey sen konuda konuya gideceksin. Dur bir dakika yavaş yavaş. İşte değil <gülüyor> Şöyle, mi hocam? Kafam bir işlemi çok şıkıt şıkıt böyle adım adım <gülüyor> gidelim. Tamam hocam. Şimdi öyle. birinden başladım öbürüne geçtim oradan oraya. Yok hocam, de burada adamım, biraz düşüncelerimi diye. ifade etmeye çalıştım yani. Hani böyle düşünüyorum demeye çalıştım. O yüzden tamam. ee, Örnek çoğalınca Doğru. Örnek çoğalınca unutuyorum. Ben de bir, bir, birkaç cümle söyleyeceğim. Fikir iki şekilde tartışılır. Düşünülür. Bir benim e, bu konudaki fikrim. iki okuduğum kitabın bu konudaki fikri okuduğum kitabın e, e, fikri budur derken burada benim fikrim, ne kadarını bunu benimsiyorum, ne kadarını benimsemiyorum farklı olduğu halde benimsemediğim halde kitap okuyorsanız gerçek kitap okuyucusunuz. Bu cümleyi tekrar edeyim bak. Eğer bir kitap okuyorsunuz benim fikrim bu konuda şudur. Efendim Benimsemediğiniz halde sürekli okumak için demiyorum ama benimsemediğiniz halde bir kitabı okuma kabiliyeti geliştirdiyseniz siz gerçekten düşüncenizi değil de kitabı okuyorsunuz. Yani çok mühim bir şeyden bahsediyorum. Yani çok insanlar vardır daha işin başında iki sayfasında bırakır atar. Ee, bu kadar seçici olamayan, kendisine hakim olamayan, fikirlerini geliştirmemiş, kültür e, altyapısı e, problemi olan, boşluğu olan insanlarda bu seviyeyi aşamıyorlar. Çok böyle, çok kötü olan kitapları dahil okuyacak. Ben oradan amaçlı okuyorum. Nedir? Taktiği nedir? O İslam düşmanlığı için kullanmış. Mesela çok kötü örnek için söyleyeyim. Ama ben buradan almam gereken taktik, ben onu nerede kullanabilirim? Çoğu muhataplarımı onların kendi tuzağına düşürerek, kendi tekniklerini kullanarak e, bilgili insanlarla mücadele verdim. Mesela bu konuda i̇mam Gazali e, efendim, akılcıların fikirlerini, felsefecilerin fikirlerini kendi fikirlerle çürütmüştür. Evet. Evet, bu manada e, bu kadarını söyleyebilirim mesela çok böyle mezhep konusunda tutucu olan mezhepleri tenkit eden mezhepleri tenkit eden e, hatta tekfir eden e, müşrik diyen tarikatlara karşı kitapları da okudum ama okurken onların çıkış noktası ne olduğuna baktım konuşan arkadaşların neden bunu söylediklerini anlamaya çalıştım ve buradaki Tekniğin kullandıkları tekniğin ne olduğuyla ilgili baktım sonra kolayca onlara bir cevap iki cevap yetti tabi ki laf anlıyorsa ya hatta e, bilgi seviyesi bakımından onu ne derece nasıl konuşacağını da ayarlaman lazım hocam bir soru sorabilir adam çok soru soydum kusura bakmayın şimdi Most hocam ol. ben bir dişimi kaplama yaptıracaktım bununla alakalı arkadaşıma sadece şunu dedim ya dişimi kaplama yaptırmam gerektiğini zannediyorum dedim çürük bana dedi ki ya dedi şimdi kaplama yaptırdıktan sonra Şafii mezhebine göre abdest almanı gerekiyor. Ben zonk diye kaldım ya dedim arkadaşım. Yani bu abdestin mezhebine göre şekli mi değişiyor? Yani ben şimdi niyet ettiğim Şafii mezhebine göre abdest almayı dediğimde Allah benim abdestliğimi kabul edecek ama Hanefi mezhebine göre alırsam kabul etmeyecek mi? Yok dedi. Sen Mümkün değil. Evet, sen ha, hangi mezhebtensin diye evet. sordu mu? Ee, sen Hanefinin hangi mezhebtensin? Nez... Hani Hanefi'yim. Ha, tamam. Hı -hı. Evet. Şimdi dedim ki arkadaşım hani ben şimdi niyetimde şafi diye belirttiğim zaman Allah bunu kabul edecek. De, nefi olduğum için kabul etmeyecekler diyor maddesti. Niye diyor böyle, böyle düşünüyorsun diyor. Mezhep taklit edeceksin. Hani uyacaksın. Bu, bu kurala uyacaksın diyor. Hani bunu taklit edeceksin. Etmesem olmaz mı diyorum. Yok olmaz diyor. Şimdi hocam böyle kafamda o kadar değişik şeyler beliriyor ki. Mezhep de şart mıdır diye bu sefer düşünmeye başlıyorum. Anlatabildim mi? Ha bu sorular beni bir yere götürebilir bilmiyorum. Evet mezhep var mı? Evet. Onu evet. Bu konuda da Muhammed, Muhammed Sefa Hocam bilmiyorum. da güzel cevap verin. Eğer müsaitse. Evet. Ama ben de şöyle birkaç cümle söyleyeyim. Ee, şimdi şu. E, herhangi bir konuda öncelikle mezheple ilgili başlayalım. Herhangi bir. Gerek diş kaplaması, diğer konular. Herhangi bir konuda eğer ki biz kendimiz bu işte bilgi sahibi savunmasını biz yapacaksa o zaman kendimiz savunmasını yapacağız. Bunun için donanıma sahip olacağız. Neden kaynaklandı, niye e, efendim, böyle, niye böyle değil, niye helal, niye haram bunların altyapısını bilmemiz lazım. Eğer bilmiyorsak o zaman bir mezhebi taklit etmemiz lazım. Muhammed Sefa Hocam da benim bildiğim kadarıyla Hanefi mezhebinin taklit ediyor. Ben de bu şekilde taklit ediyorum. Niye taklit ediyorsunuz? Birçok şeyi bildiğinize rağmen, bilmenize rağmen. E şimdi şöyle bir fikir var. Güneşi tespit etmişler. 24 saat bir gün olduğunu tespit etmişler. 12 ay dan bir senenin oluştuğunu tespit etmişler. Ve bunda bir hata yok. Ve tekrar bunu anlamak için araştırabilirim. Ama iştihat etmiş olmak için hayır. Bir sene dünyanın efendim 13 aydan ibarettir desem böyle bir iddiaya kalkışsam yanlış olacaktır. Yani benim bütün enerjim bütün mücadelem boşuna. Onun için gelişmiş bu zamana kadar mezhep e, olayları öyle gelişmiş ki yani açık kapı var ise oralarda iştihat edecek ve oralarda yeniden bir Kapı bulacak, oradan fikrini söyleyeceksin. İnsanlar da onu tenkit eden olacak, kabul eden olacak, kabul etmeyen olacak. Mezhepler bakış açısı bu. İkincisi, mezheplere olmadan ben kendi başıma gider miyim? Şuna benziyor şimdi. Ee, bir yerden elbise alıyorsunuz. elbise aldınız, markası var. O markayı çıkarttınız. İçinden attınız çöpe. Efendim, öbür tarafa gittiniz, ayakkabı aldınız. Ayakkabının markasını attınız çöpe marka senin. Ondan sonra sayalım evde ne kadar eşyanız varsa hepsini aldınız üzerindeki markaları çöpe attınız kendiniz bir marka buldunuz o marka üzerine yazdınız ve gittiniz dolaştınız Aa, hayırlı olsun markanız yeni bir markanız var ya maşallah filan. Dolayısıyla insanlar arasında sürekli bu sorgulamanın neçil içinde e, acaba senin mi değil mi tartışması olacak. Bu ortaya çıktığınızda yüzünüz kapkara olacak. Şimdi bir beş vakit namaz kılacak olsa e, kime göre kılıyorsun? Ya Kur'an'a göre. Hani Kur'an'da göster bakalım nerede var? Efendim Kur'an'da vacipleri bul bakalım. Kaç tane vacibi Kur'an'dan gösterebilirsin? E, Potifar'a soracağız. Bir namazı bize Kur'an'a göre anlatacak. Namaz kılmasını Kur'an'a göre bize anlatacak olsa biraz sonra mikrofonu vereceğiz. Kılış şekli yok değil mi? E demek ki bunun iştihada bağlı. Ee, sünnete bağlı bir tarafı var evet biraz sonra da ona verelim biraz sonra konuşsun anlatsın demek ki mezhep bu manada bir ihtiyaçtır bir mezheple diğer mezhep arasında geçiş yapmak zaruret varsa caizdir zaruret miktarıyla o zaruret eğer ki dediği gibi ise ki hanefi mezhebinde ağzın içi gusülün içine giriyor Dolayısıyla böyle bir şeye ihtiyaç duyulursa ama zaruret olursa bu şartta kalkar. Kaplama durumunda ilk kaplama yaptırırken abdestli ise hazır gidersen evet mecburiyet olduğu için kaplamadan sonra bir sakıncası yok. Ondan sonra, e, evet. Hocam abdesti değildim Örnek veriyorum, dişimi yaptırdım. Bu, ha, bu, gibi bu gibi. da olası olmaz, şart değil. Yani inşallah e, bu şekilde yani öncelikle o e, bir zaruret bulunduğu için onun dışına değmiş olması içine değmiş gibidir artık. Bu şekilde düşünmek lazım. Zaruret miktarınca Hanefi mezhebinde de caizdir. Burada zaruret olduğu için normalde ağızda Hanefi mezhebinde e, gusül abdesti alırken yıkanması gerekenler arasında. Bu hususta bazı cevaz var. evet Başka mezhebe geçmeye üzüm yok zorlaştırmayın kolaylaştırın diye işte ben de bununla evet. alıyorum. sağlık sonuçta zaruri bir durum zaruri bir durum olduğu için de hani peygambere sorulduğu zaman ha olmaz yaptırmayın işiniz çürüsün gitsin öyle çekin demeyecektir muhakkak peygamberimiz yani sağlıkla evet. alakalı bir söz konusu olduğu zaman zarurete giriyor ha, ben de ne evet. yapıyorum Herhangi bir niyetinde yani hiç belirtmiyorum Şafii mezhebi, mezhebine göre abdest alacağım diye. Normal namaz abdestimi alıyorum ya da guslu abdestimi almam gerekiyor onu da alıyorum. İbadetimi gerçekleştiriyorum ama bunun dediğim gibi dışında... Ya, bazı, bazı dişler zaten, mesela çıkan dişler oluyor. O çıkıp giridakılan dişler. O eğer ki öyle varsa... ama çıkaracaksınız. O ayrı. Evet. Onun, onun dışında dışarıdan ağzın içinde çalkaladığın zaman... İçine geçeceğini söyleyen imamlar da var. Bence bu imamların fikri daha isabetli diye düşünüyorum. Efendim Potifar'a verelim mi? Biraz da Ferruhzade'ye eğer başka soracağım bir şey yoksa inşallah bir de onu dinleyelim. O kardeşimiz de buraya geliyor gidiyor. Onun da hakkı var. Tabii ki hocam da orada müsaitse cevap verir. Ben biraz az dinleneyim. İnşallah Allah'a emanet olun. Esselamu Buyur kardeş. Selamünaleyküm. Ses var mı abi? Şimdi ben kısaca mezheple ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Ancak namaza gelince inşallah akşama müsait olursam, şu anda iş yerindeyim, akşama müsait olursam ayetleriyle, detayıyla, e, sücuduyla, rükatlarıyla, namazda okuduğun her şeyiyle Allah'a şükürler olsun Kur'an'da her şey vardır. Çünkü allah Teala Kur'an'da Nemin suresinde diyor lukullu şey. Bu Kur'an her şey için açıklanır. Senin işine yarayacak her şey vardır bu Kur'an'da allah Teala diyor. Esra suresinde de aynı şeyi söylüyor. Şimdi mezhepleri gelince şimdi bu soru kaçılmaz oluyor. Mesela Hazreti Muhammed'in mezhepi var mıydı? Eğer var dersek bir tane mezhep olması gerekiyor. O da Hazreti Muhammed'in. Hepimiz de ona tabi olmamız gerekiyor. Şimdi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Sanki ebdes almamız Kur'an'da yazmıyormuş gibi herkes kafasına göre yok birisi diyor elim değersin meselen şu mesele göre <gülüyor> e, ebdesin bozuluyor şuna göre bozulmuyor bizim dinimizde öyle bir şey yok bizim dinimiz gayet net ve açıktır keskindir böyle herkes o zaman şu şuna dönüşüyor aynı gruplaşmaya dönüşüyor o herkes kafasına göre bir şekil kılıyor herbu ki biz hepimiz Hepimiz ne kadar Müslüman coğrafyası varsa hepimiz bir tek şeye tabiiz. Hazreti Muhammed'in Kur'an'ı uyguladığı o, o Kur'an'ın da açıklamaları Fırat'a döktüğü şeye bağlıdır. Yani az önce okuduğum ayetlerden de bellidir. Biz kul ayi şeyun ekberu şehadet. Kul Allah şahidun beyne beyneküm de ki Allah şahit olarak yetiyor benle sizin aranızda. Ve uhye ileyye haza'l Kur'an. Bu Kur'an bana vahiy oldu lü'un direküm bihi ben de sizi uyarayım bu Kur'anla sizi uyarayım. Yani yani başka bir şey olsaydı burada mesela İmam Şafii diyorlar o o böyle görmüş. Bu niye Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem her gün farklı mı evde salıyor? farklı farklı görünüsüler yani. Bundan farklı bir şeyler çıkıyor. O zaman tehlike daha fazla büyüyor. Biliyor musun? Şimdi adam sen bunu nasıl halledeceğim? Ben benim mezhebime göre diyor böyledir. Senin mezhebin diye bir şey yok. Burada bir kanun vardır. Bir Kur'an demin Mehmet hoca anlattı çok güzel anlat. Yani bir bir Kur'an vardır. Bir açık Kur'an'ın zaten kendisi de açık olduğunu da söylüyorum. Yani şimdi mezhep dediğimiz zaman o zaman tarikattı. Herkes bir tarafa çekmiş. Diyor benim tarikatım doğrudur. Adam da kendi kendine göre hadislere gelirsem piyasada ben hadisleri inkar etmiyorum yanlış buradan yanlış anlaşılma olmasın piyasede bir sürü mes yanlış hadisler vardı o yanlış hadisleri veya yanlış kitapları anlamamız için çok iyi bir Kuran'ı bilgimiz olması lazım Kuran'ı çok iyi bir Kuran'ı Bilgin olursa kesinlikle neyin doğru neyin yanlış olduğunu gayet çok iyi güzel anlayabiliriz yani ee, mezheple alakalı yüzlerce ayetler vardı yani. Mezheb mezhepti bir şey zikredilmiyor. Yani bana bir tane ayet söyler misin mezhep diye bir şey var mı veya olsa bile demin az önce dediğim gibi olsa bile yani Hz. Muhammed kul atiyullah'a gini aliyumran suresinde de ki Allah'a Allah <gülüyor> ve resulühe Allah ve resulne itaat edin. Allah'ın resulüne itaat etmek de zaten yine Kur'an'dan geçiyor. Teb'a ma uhya ileyke. Sana sana Vahiy oğlan'a tabi ol Allahü Teala Hazreti Muhammed diyor. Az önce cennetle ilgili bir şey de dediniz Kurban Hoca. Hani filan cennete gider şulen. Onu kimse bilmez zaten. Onu da kul la kullukum ini bidan min Rasul ben ilk ve son pe ilk peygamber değilim. Benden önce de nice peygamberler geliyor. ben de bilmiyorum. Mada yufal bi, vla bikum. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu kelimene derken yani şimdi başkası kalkıp filan cennete gider, filan şunu yaparsa demesi saçma oluyor yani. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem apaçık ayetlerde ben de bilmiyorum bana ne olacak, size de ne olacağını bilmiyorum diyor. Yani 23 sene boyunca Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize bu Kur'an'ı anlattı. Kesinlikle Hz. Muhammed'in anlattığı şeyler tamamı Kur'an'dandır. Yani... Hadis olsa bile o hadisin de Kur'an'dan bir kesinlikle bir işareti vardır. Bir Kur'an'a şey olmaması lazım. Ters düşmemesi lazım o hadislerde. <gülüyor> namaz konusuna gelince de namaz bütün namaz değil sadece her şey ne istersen işine ne sana ne lazımsa Allah Teala diyor ben bu Kur'an'da Hepsini anlatmışım. Yani sana lazım olmayan şeyleri kalkıp araştırırsan böyle boş boş böyle dataylara girersen o zaman o senin bileceğin bir şeydir. Ama sana lazım olan nedir? Şudur. Mesela Vakara suresini adam okuyup da sadece okumasıyla kalırsa, hayatına işlemezse onu, onu anlayıp bayağı uygulamazsa hayatına o zaman bir anlamı kalmıyor yani. Zalikel kitabu la raybe fihim hudenlil muttakin. İşte muttaki olmak isteyenler için bu bir hidayet kaineri ellezina yukimuness salate ki dost dustur namazlarını kılarlar ve yu'minuna bil gaybi gayba da iman ederler. Bizim için görülmeyen şeyler gayiptir. Hazreti Muhammed bile bizim için gayiptir. Çünkü görmedik biz onu. Melekler bizim için bir gayiptir. Ve mim razakna hum Bizim onlara verdiğimiz rızıklardan da infak ederler yani. infak sadece parayla değil. Orada oradaki rızık senin Sadece paradan değil. Bir gün kalkıp doğru bir şey bile anlatırsan o da bir infaktır. İnfanın çeşitli şeyler vardı. Şimdi gecen bu kadar. Akşama da inşallah müsait olursam o namazla ilgili bütün ayetleri, sucudlarını, rükatlarını, her şeyini inşallah detayıyla çıkarıp anlatırım. Esselamu Aleyküm.